Güneşin doğmasından kuşların uçmasına bulutların seyranından balıkların yüzmesine rüzgarların tasrifinden çiçeklerin açmasına hayatın yaratılmasından bir tohumun çatlayıp, ondan filizin çıkmasına kadar kainatta ne kadar fiil varsa, bütün bu fiillerin faili Allahü Teala'dır. Her şey Onun icadıyla vücut bulur. Her canlı Onun yaratmasıyla hayat bulur. Âlemdeki bütün sanatlar, nakışlar, süslemeler, atomlardan tutun. Semadaki yıldızlara kadar her şey, O'nun mülküdür ve icadıdır. Böyle olunca da, şöyle bir soru akla gelebilmektedir. Katili yaratan Allah'tır silahı yaratan da Allah'tır. Katilin silahı tetiklediği parmağı yaratan da Allah'tır. Mermiyi namludan çıkararak maktule ulaştıran, yine Allah'ın kudretidir. Maktulun canını alan ve ruhunu kabzeden de yine O'dur. Yani öldürme hadisesinde ne kadar faaliyet varsa, hepsinin gerçek faili Allah'tır. Katile ait olansa, sadece öldürme meyli ve cüz iradesini bu yönde kullanmasıdır. Hal böyleyken, niçin öldürene katil denilmektedir? Zira onun katli ve ölümü yaratmada hakiki bir tesiri söz konusu değildir. Bu sorunun cevabına geçmeden önce, Arapça dil bilgisi kaidesi olarak üç kelimenin manasını öğrenmeliyiz. Bunlardan birincisi mastar, ikincisi ismi fail ve üçüncüsü ise hasıl bil mastardır. Mastar fiilin şahsa ve zamana bağlı olmayan şeklidir. Yani fiil köküdür. Okumak, yazmak, öldürmek, katletmek gibi bütün mekli ve maklı kelimeler bu sınıfa girer. Bu kelimelerin hariçte vücutları yoktur. Mesela bir yazıyı ya da yemeği parmakla gösterebilirken ve gözümüzle görebilirken yazmak veya yemek yapmak mastarını görmemiz ve göstermemiz mümkün değildir. Bu fiilleri işleyen kimseyi görebiliriz. Ancak mastarların kendisini asla göremeyiz. Çünkü mastarların vücudu yoktur. Yani bunlar, Arapça'da şey kelimesinin manasına dahil değildir. Zira Arapça'da şey denilince varlığı olan, el ile tutulabilen, göz ile görülebilen eşya anlaşılır. Mastarların ise vücudu yoktur. İsmi fail ise, kendisinden fiil ve iş çıkan kimsenin sıfatıdır. Kâtip, yazar, katil gibi kelimeler ismi faile örnek olabilecek kelimelerdir. Hasılı bilmastar ise hakiki tesir sahibinden meydana gelen ve ortaya çıkan şeydir. Mesela yazmak mastardır, yazılan şey ise hasılı bilmastardır. Ya da bir şeye vurmak, mastardır. Vurulduğunda çıkan ses, hasılı bilmastardır. Ya da silahı çekerek adam öldürmede, ateş etmek, mastardır. Tabancadan çıkan ses ve adamın ölmesi ise, hasılı bilmastardır. Şimdi geldik. Niçin öldürene katil deniliyor? Sorumuzun cevabını. Öldürene katil deniliyor çünkü ismi fa'il olan katil kelimesi hariçte vücudu olmayan katletmek mastarından türemektedir. Yoksa hasılı bir mastar olan adamın ölmesinden türememektedir. Öldürme hadisesinde hasılı bir mastar olan Ölüm, Allah'ın mahlukudur ve adamı gerçekte öldüren Allah'tır. Ancak ifade ettiğimiz gibi, fail sigası, hasılı bir mastardan değil, mastardan türemektedir. Mastar ise yaratılmamış olup, şey tabirinin manasına dahil değildir ki, Allah'a verilebilsin ve haşa, Allah'a katil denilebilsin. Bilakis, katletmek fiilinin yaratılmasına sebep olan kişinin sıfatı, mastardan türetilir ve ona katil denilir. Zira varlığı olmayan ve şey tabirine girmeyen mastarı, vücuda çıkaran ve hasılı bir mastarın yaratılmasına sebep olan odur. O halde, katil ünvanına da o layıktır. Bu ince meseleyi kısaca bir daha özetleyecek olursak, şöyle ifade edebiliriz. Katil ismi katletmek maslarından türeyen bir kelimedir. Mastarları yaratansa Allah değildir. Çünkü mastarların bir vücudu yoktur ki yaratılmış olsun. Allah mastarı değil, Hasılı bilmastarı yaratır ki cinayette bu ölüm hadisesidir. İşte katil katletmek mastarından hasılı bilmastarın yaratılmasını kendi cüz'i iradesiyle talep ettiğinden dolayı katil unvanını alır.